diye vücut etmesi mümkündür. Bu dünyadaki vazifesi, vazifesi birikten sonra tekrar o eski haline dönmesi mümkündür mümkündürdü. Kadın Mevla'nda ben oradan geldim. Oraya gidip gideceğim demesi gibi. Şimdi gelelim ağızdaki hayata. Yani şimdi geldi gitti. Bir takım yıldız ona kaldı. Dünyaya indi. Dünyanın sert katı iklimini de yaşadı. Kimisi tekrar çıktı, kimisi burada kaldı, demedi. Gene artık hayatına. Ruh burada kendisini bedenin kıvrımları, yani vücudumuzun muhtelif kademeleri ve katları içinde sarılmış buluyor. Yani madde ve ruh birbirine karışmıştır. Ruh nerede, madde nerede belli değil. Telakki öyle. Gittikçe, zaman geçtikçe ceset ve ruhu hayvanı arasında sıkışarak kıvranmaya başlar. Bu insani ruh insan geldikten sonra şu maddiyatla maddi maddiyatımızın canlılığını teşkil eden hayvanlı ruh arasında kararsız gider gelir. Gider gelir sıkışır, canı sıkılır, Oysa çok mühim. Bazen kalıp yani insan kalıp onu kendine çeker nefsane artı, kendine çeker o vakit şehbete mağlup olur. Bazen ruhi küsrünün Allah ruhunun garibe çalar kudun davetine icabet ederek yüksek manaya alemine giden e, cismin ortu. Şimdi bizim yaşadığımız hayatta bir niye bu? Bazen nefsimize aldanıyoruz. Türlü türlü cennetten, cennetten istiyoruz. Bazen de Allah hatırlıyoruz ve böyle edip, edip ona yalvarmaya başlıyoruz. Bugün din hayatı aşağı yukarı bu. Ve cismini unutur, kavuğunu unutur, öyle değil mi o oh, oh, aleme dalan insanlar, kendi hallerinde kendilerine geçmiş, sarhoş olmuşlar der, öyle Allah soru Böylece kah birine, bazen birine kah diğerine bazen hayvaniyete, bazen insaniyete temayül ederler, onları yaşarlar. Sabit bir şeyler olmaz bu iki şey yani şeytaniyet, nefsaniyet ile ilahiyet arasında gider gelirler insanlar şimdi bizim e, e, hayatımız gibi. işte insani ruhumda ızdırabı buradan geliyor. Yani ben o, o Kadebe'den geldim. niye niye o şey hayatını, nefsane hayatın içinde benim ne işim var diye o da ızdıraplıyor. Bunu ne şimdi ateşe ne yok. Bu kadar anlaşılmayan bir şey var. Ama ameliyat olamayamadığı bir şey var. Sıkıştırma, bir şey var. Bununla beraber insanların bilgi sahaları ne olursa olsun? Geliş ve oradan gidiş insanı bu hudur arasında kapamış yani. Gelir ve gider insan, yaptığınız başka bir şey yok. Bir hayatımız var, o hayata iyi kötü iyi yaşar gideriz. Bu hudur arasında kapanıyor. yani insan gidiş ve geliş arasındadır. Zaten dünyadan başka bir şey yok. Ve bu iki kapıdır ki, Giriş kapısı, gidiş kapısı. Kapı ki, insan bundan ötede bir şey göremez. Yani çok bu oktakoy aslında birisi de demiş, ya, hayat bir tüneldir, bir, bir giriş kapısı var, bir çıkış kapısı vardır. İçeri şey bu kadar, belki bunu bunu okumuşan hafiflerdir. Bir kapıdan girerken insanın ha hayat meşalesi yandı insanın canlı, dünya gelişimiz değil mi? Hayatta gelişimiz meşalesi yandı. Halde ötekinden çıkarken ölümle beraber bu meşale sönüyor. Meşale biliyorsunuz bir dernek bugün kaldı. Yalan da alev meşale. Acaba ruhun da meşalesi böyle sönüyor mu? Kadim ariflerin çok eden gelmiş... Büyük günevverlerin, büyük alimlerin, aliflerin kavlayınca ona sevdiklerine göre Ruhi küsü kendi amelince ruhani bir matiğe, bir hayvana hayvanı yapar ki bu yine ölümden sonra Ruhi küsüyi yerden göğe çıkarma memurdur İşte bu ruhi hayvanidir. İnsan öldükten sonra göğe, kesedindeki o hayvani canlının sayesinde gökleri yükseliyor. Belli kendisine ayrılan mertebeye gidiyor. Bu bizim İslam tasavvuku. Böyle bir şey yok. Şimdi ruh hayvani. Ruh-i kutsinin cismani bir zarfı mesabesindedir. Yani ruh ruh ilahi Allah'tan gelen insani ruh bedeni bir zarf içerisine giriyor. İşte bu bedeni zarfı teşkil eden kalıp hayvani yoktur. Ruhun vücudu giydirilmesi zarfı mesabetele de, o ruhu insani rolü tamamen sarıp sarmamıyoruz kundak gücü gibi ve bedeni ihya edende budur. Bedenimizi ihya edende bu. Hastalıklar da e, hayvanı ruha gelir, sağlıklar da hayvanı ruha gelir burdaki anlatışı o. Ana bu zarfı nurani toprağa mensup olan bedenden tek ziyade yüklatip olduğu halde ruh-i husri gibi baki değildir. Bu hayvani ruh da bu e, insanın ruhu taşıdığı için yatiftir. Yani böyle kafası bir şey değildir. Ama e, o insani ruh gibi de değildir. İnsani ruh bakidir, ölmez. Hayvani ruh ölme maklumdur. Çetirdikten sonra hayvan ruh orada, ölür. İnsanı, insan önce baki olan ruhu kusridir. İnsan öldüğü zaman insanı vur, terk ediyor, hücudu terk ediyor ve baki, bekaya erişiyor. Tabi onda da var, ya ceza göreceği yere gidiyor, ama bizi terk ediyor. Dönmüyor. Fatih, dönmüyor. E, suç işlediyse suçunun çekeceği yeri, ceza çekeceği yeri gidiyor. Yok e, iyi bir insan olduysa mücedendiği yere gidiyor. Bu mu parlak bir nur içinde, ruhlar alemini yüksekliği hisseder. O ruh, hani ruh güzellikten içerisinde, mücedel içerisinde bir yere kadar fakat bu nefsi temayüllerle ruhani arzu arasında tasdime uğramış olanlar da beliriyor. saydığımız o insani ruh gayet havzu eden, hiç bozulmamış, pillenmemiş ruhtu. Ama bir de hayvani arzularla, insani arzular arasında gidip gelen, ruhlar vardır. Yani iyi kötü ruhlar vardır. Bunlar göre değildir. Bunlar bir kabus içerisinde, bir acılık içerisinde barış Akıllar Akılları gider gelir, şuurlar gidip düşünceleri gider gelir. Bir hafta hesap olmazlar. Bazen iyi olurlar, bazen kötü olurlar. İtimat edemezler. Nasıl bir insan oldu, nasıl bir olduğu bilinmez içinde, kendileri büyük bir korku içine bulunan, bunlar Şimdi, temiz ve hakikate vasıf, bunlar böyle, itibat edilmez ruhlar, insanlar yani, var, yok aramızda böltümse, yiyinler, köpek bütü kadar, bunlar, şimdi bir de temiz ve kimin işlere karışmamız ruhlara gelince, hakikate vasıl olmuş. Allah'ın yücesini almış. Fena fiillet ve kabinat'ın mertebeye düşmüş. Korkanı ruh artık bir yıldırım süratı ile göklerin derinliklerine gider. Nihayet mertebesine göre ulaştığı eseri yıldızı birçok muğrani fırsatlarına doldur. Demek ki esir içinde yıldız dedik ya kehanet içindeki yıldız. Merteviz orası da, şimdi şunu ben sevdim. Bir gördüm. Hücre işte kalkalım, hidrojeni doldurun, değil mi hidrojeni? Bırakın gitsin, hiç patlamaz ha. Şimdi ki gazın ağırlığı ya, hücre hidrojenin Dört yüzme diyor, aynı ağırlıkta olan bir yere gelene kadar çıkart. Orada durur. oradan sonra çıkmaz. Yok, evet. orada kalır. <gülüyor> Bunlar da böyle kendilerine hain edilen mertebeye girince, orada kalırlar. Hani, Aziz Peygamber miraca çıkışı anlatırken, birinci kata şunu, ikinci kata üçüncü kata şunu, kata, her iki katta birini görmüş. O bufak kendi derecelerine göre gitmiş, birine de kalmışlardır. yasaların bedenleri artık ruha bir perde değildir. İşte bu surette ruhiyeti bu ruhlar kavuşmuştur. Yani kem kemil olan ruhlar. O gittiği, mekanlarda, makamlarda yerisini yer pislikleri içerisinde doğru değil, kendimiz yerlerdir. Ruh'un bu ki hayatı, ebedi olur. Yani, temiz ruhlar öldükten sonra kendilerini tavsiye ede makam, mertebe, ise cennet dediklerler, oraya kadar çıkarlar ve orada ebediyen kalırlar. Yüzük bu bizi olur, tavsiye eder. Fakat, bu insanların en kemale, malik olanlara da mahsus bir imtiyazdır. Onlar da daha üst mektup bir yere giderler, çok dair keşfetler. Diğerleri arıza ineri yeniden hayatın çilesini çekerler. Avçak seviyedikler, orada daima kalmazlar. Yani i̇yi biraz da killemişler, renkleri kaçmış. Onlar tekrar arsa iniyorlar. Burada bir rehber onları psikolojik olarak ne dedi? <gülüyor> Bizi İslam'de onu onun şey bir ruhani rahatya onlara karşıyor. Niye diyoruz temiz demek? O ne? Bu bir bir kadının tekte doğurur. Bunlar bir kademe tekrde, başka bir kesin. Ama burada reenkarnasyon var. Evet. Demek ki Pisakol'da şimdiki batı kültüründe reenkarnasyon var. Evet. Onun için de onun büyük kültürde Pisakol'da ona bağlı Sokrat'tur. Sokrat Karnasık'tur. Hangi hangi kadın ne doğacağı, hangi kadından doğacağı, o hep gösterir ve oraya bir de semavi hayatını unutur. O çocuk ana ramini de cennet verildiği zaman artık semavi hayata unutmuştur. Yeni dilini hayata başlamıştır. Kendisini kan dalgaları, et ensesi, et parçaları içinde bulur. Nihayet çocuk rote dünyaya gelir. Yani tekrar bir yaratılış var. Onlarda tek tekrar bir çiçeğe de giriş var. Onlarda şey oldu. Kiseko'nun görüşüne göre doğmak ruhun bir nevi mevki, ölümü. Dünyaya gelmek bir ruhun bir nevi mevki. Çünkü kendi dünyasından kopuyor, yeni bir dünyaya geliyor. Çünkü Japonlar doğan çocuğa ağlarlarmış. Öldü derken bu özel iyiydi. Evet, dediğimiz metotla alalım şu mevcude mevcude ruhum oluyor mu ruhum kutsu ki alemde dua masraflarını ziyaret ettiğini yapmamda ama o da İslami bir görüş içerisinde bu bu da bunu da aslında ki olamaz belli zaman içerisinde eşikte orada. Dedim fakir hani bir şey takında aklına gelen Japonlar dediniz ya doğuma ağlarlar diye. Bebek doğarken ağlar ya. Evet. Aslında hani öldüğü için ağla, ağlamış gibi bir şeydir değil mi? Evet. Evet. Öyledir. Öyle terahk ederiz de i̇şte doktor olsa olsa çok ne EKGP çakar. Bir de böyle ama evet. Ben tasaba göre de ben bu dünya niye geldim diye evet. O <gülüyor> da Evet, evet. doğrusu. Şimdi yetim kaldı. söylenir o yüzden anlandı. Yetim kaldı. Doğalak yetim kaldı. İşte artık e öp güzelliklerden falan ayrı gelmiştir. Bana... Şimdi doktorların ruh ruh anlayışıyla ev tasavvuru ruh anlayışı başkanlar. Doktor şimdiki tüp de doktor, can Can ya yani yok dedikçe candır. Belki can. yani bize can hayvani bir ameçte yular mesela yular da çeşit çeşitli. Kimisinde işte e, midemi çeşitli miktarlara yular gördüğün sana çok acısındır. E, o sana kötü kötü yular gelir, gelmiyor. İkincisi ikaz ödücü rüyalardır, ne? çok mühündür, senin geleceğine ait bazı sana ikmişleri verir, kendine dikkat et, böyle başına gelecek bir yerden tedbirli olup diyerekten şunu yap, bunu otur diyerekten, ikaz ödücüdürler, bunlar çok mühündür, bir de hayvani ruhu terp de, cesedi terp Selin yani de gece bu bağlandı. Bu insani rolü Gezer, gider tekrar kaldığına girer. Ve şimdi gerçekten biz falan ya da ama onlar 40 50 sene böyle bir, bir, bir, bir imkan yoktu gittiği bir yeri adamı görmüşüm derse. İşte bir şey Hiç görmedi ama gittiği yerde. Şimdi insani rol çıkıp oraları gezip do dolaşmıştır ve o Selim beynine çatırmıştır. Pisukorum, Edmar Şor de buna kaidir, o da onun gibi düşünüyor. Bu ze zehabı, bu zannı müdafaa için uyku ile bürayı misal veriyor. İşte çok Halim Selim ve bak, Halim Selim ana ve babalardan doğan o çocuklardan bazı pek sert ve kaba bir takım itirazların görülmesini yalnız siyasete affetmek doğru diye insanın soyuna, sokuna, ne yani, bu dedeleri büyük anne şöyle söyledi böyle diye soya soy bahane etmek pek doğru bir şey değildi bunların o çocuklara daha evvel yaşadıkları hayatlardan iptikat etmesi lazım geleceğini ediyor şu. diğer edeti de açıkladı. Eee biraz hissiyat. Biraz. Ya birazsa. Ruh ne kadar yüksek olursa semavi hayatını, hafresine o kadar ziyade hissediyor. Eee biraz da büyük bir mutasavvıf var. Yüveviler, o hayata dönüyorlar ve o hayattan kalma bizler ondan da daha çok. E, soyla gelme, soyla gelme ama bir de yukarıdan yaratıldıkları yerden gelen, yani ya bu dünyada iyi, iyi işler yapmış insanlar semavata mensuplar. Onlar bunu devre devre karakterine şeyde görüyorlar. Ayağını sabitin görüyorlar. Ayağını sabitin görüyorlar. O toplandığı yerde, ilk, ilk eşekledikler de görüyorlar. Orayı görüyorlar. Birazca ruh ne kadar yüksek olursa semayı hayatın hatırasını o kadar bir yerde hisseder. O kadar bir hayat hatırlıyor. Memlendeyler. Ben de orada şöyle yaptım böyle, öyle geldim, böyle gidecek de anlatayım. Kalim rivayetlere, eski anlatılara nazaran göre en yüksek müşrikler ve peygamberler eski hayatlarını hatırlarlarmış. Ama bu üç beş on tane ev bedene girmek çıkma hayatı değil. İlk yaratıldıkları ve yıldızlar ağası, gezintilerini, gezinti daha bu da ilerde tayinat tekrar göreceğiz inşallah. Meplerlermiş, ah, meşhur Muda, inşallah Allah ﷻ bize istiyor ama burada aynı şey söylüyor. Muda, Murahman, Omkütçü, Metehan, daha başkaları bunlar da bir hüzür. Bunlar da bir peygamber olması için aynı fikri söylüyorlar. Muhtemeldir, Allah bilir. Meşrubu da, bir defa gezme halindeyken eski varlıklarını görmüş. Hangi safalardan geçmiş, görmüş. Psikoloji de o, hayattan birkaçını görmüş, demiş. Netice, şudur ki, bu geliş ve gidişlerin Bunca doğuş ve ölüşlerin gayesi Pisakol'un zehabınca onun anlayışına göre maddeye tam, tamamen galebe edinceye kadar devam eder. Yani birer kalmıyorsan devam eder gider Pisakol'a göre. Galebe edince artık yeni bir bedeni, bütün küty histani kütyk öbür ayet ayetine <gülüyor> akar sadece ruh, anne yani fena fena dedi. Beka bilal eler eler. artık yeni bir bedene girmesine gözüm kalmayacağından Allah'a vasıf olur. Demek ki bizim beka bilal dediğimiz. Şeyh'e artık bu tamamen Allah'ın verdiği ilme, gelip Allah'ın katını eriyor. Ondan sonra efihiye konuşuyor. Yemeği, bir hayat var. Yok. Tam Allah'ın e, vesiyeti anlatılıyor. Allah vasını, bu bu vasılı, bu husun, bu vası husu denir. Mihrlerin unvanına karışması geliyor. Yağından bunlar dağlara karlar yağıyor, su oluyor, nehirle dağlarla şey, ovaları, yani ovaları suluyorlar. Ve e, denizlere, Uman büyük denizlerde gerçi. Uman denizi denen bir deniz var ama Vasta Köyfe'de çıkışı, Adam Köyfe'de yani çıkışı, Uman denizde o isim ama Uman büyük demek ki, çok büyük denizler, Uman sonu, bir imi ummanı ilimde sonsuz derecede varan bildi, bu Netice itibariyle yukarıdan beri devam edip gelen Pisagor'un görüşleri mühim noktalarla bizim mutasavvıfların görüşleri ile birleşmektedir. Bir hasta Mevlana'nın ruhu mahkûp ve ruhu vasıl ruhu vasıl, Allah vasıl olan ruh-ı da yolda kalıp tekrar dünyaya gelenler var ya onlar, onlar telakki ve bunun hakkındaki yazarları psikolojik mütealağlarına çok uygun görülmektedir. Aşağıdaki basitede bu mühim meseleye tekrar tekrar temas edeceğiz. Demek ki şimdi bakın hakikat değişmez. Aynıdır. Hakikatin manası değil mi? Şekil değişebilir. Şekiller değişiyor ama asıl ana fikir, ana şey değişmez. Allah'a kavuşmak veya kavuşmak. Ee, burada da aynı fizikor da Hazir Mevlana'nın görüşlerinde, odanın görüşünde. Diyesin ki, fizikor daha o daha, daha sonra onları almıştı. Hayır, Hazir Mevlana bakı bakı esnelerini tetkik etmemiştir. 70 yılında etmiş, ondan alacak bir şey diyor ki, tamamen ruhi bir temsilcine verilen Şimdi sokak. Bunu artık şimdi dizemde bunu artık anlatmayalım, burada sokakta kalalım. Kötücüğüm iki iki sorum olacak. Birincisi bu şeylerle ruhun ile ilgili la mekanlık, la mekan mertebesi sadece ruhun seyahat etmesi anlamında mıdır? Yoksa bedenen de bir seyahati söz konusu mu? La mekan mekansızlık alemi Mekansızlık. İnsan de vardır bu. Artık öyle bir la mekanı de bir biri de vardır. Önce ee, şi, şi, şi, şiirle de var verdiğim size. Ee, daha mekanlık artık bunlarda zaman ve mekanla yok demektir. Mekan mekan yok. Bunun bir mekan yok. Dünyada mı? Öbürde de gider tekrar gelir falan. Bunun artık bir mekan yok. Bu dünyevi bir şey değil. İnsan değil artık. Tamamen Allah'a kavuşmuş. Allah'ın da olan bir bedende olur. Ruh da olur. Ama derece ruhtur. Bedeni görürsün. Fakat bu dünyada olduğunu bilmez, anlamaz. Onun için bunda mekansızlık vardır. Bütün kâinat ayağın açıktır, gider gelir. <gülüyor> Hatta Filiz Yıldızı'ndan gelenler, gelenlerden söyleyenler var ama bir beyliği bunu söylemez. O yalattı <gülüyor> Bir diğeri de, geçen haftadan beri o Hindistan, işte Mısır tasavvuflarını da anlattın, şey yaptım. Onların hiçbirisinde kabir hayatı kısmı söz konusu değil. Ölünce işte ruh direkt mertebesi de, evet. Zaten mühim olan Kabirde bir şey yok. Ha, e, fakirin merak ettiği şey şu e, işte o kabir hayatında işte azabı var, işte kabiri şey olacaktı ya, oradaki o kısmı yaşayan beden midir, ruh mudur? E, ruh çıkıyorsa e, önce bir kabir hayatı yaşadıktan sonra mı çıkıyor? bizim işimizde. Ruh tekrar kabire gelmez. Ancak biz inanışımızdan yaşadık olanları böyle bir Yani Ölen ruhun tekrar kalbe girdiği söylenir ama Kur'an'da böyle bir kayıt görmedim kadar. şimdi şimdi Şimdilik ama gördüğüm hadislerde de böyle bir şey görmedim. Belki ben görme işimdir. Vardır görme Ancak inançlara göre ruh öldükten sonra kalbe giriyor. O Geceki son bir sualde bulunuyor, ondan sonra yine yerine gidiyor. E gittiği yere de dünya hayatıya birkaç ayda alışamıyor. Rahşeler içerisinde, titirmeler yani falan, şey, yabancılar içerisinde öyle bir hayatı var, ondan sonra yerine alışıyor. E, şimdi, öbür tarafta çekeceğin veyahut da gören, hem bedeni, hem ruhi de okuduğumuza göre burada da daha evvelce de e, Allah insanı o, o bizden kebiğinden tekrar yaratıyor. E, aynı biçim şekli sana veriyor. E, çekeceğin, azap verip göreceğin mükafat hem maddi hem mani. Evet. Kabir azabı orada belki, belki bilemem, de yok, devam ediyor. Bir yakın olur. Bir, atma. bir atma. Evet. Çok şeyler. Evet. Çok yok. Çok en sokakta okumayan çünkü sokakta hizmeti Toprak bütün e, okuduklarımızın bir nevi birleşmiş harici. Güzel konuları falan bir, bir, yeri, bir, bir nevi birleşmiş harici ve topraktan sonraki kimseler de e, toprak'a